Koror programı başlıyor. ...Nor Orda yeni bir günde, yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Biz geçen haftadan beri her çarşamba saat 20'de 95.1 Özgür Radyo'dayız. E, bugün ilk programımız, e, konuklu ilk programımız diyelim. Yetvart Tanzikyan bugün bizimle birlikte. Kendisi Agos Kastesi'nin e, yazarlarından biri. E, hoş geldiniz. Pariye Gak e, Yetvart abi. Paris'e sank hoş bulduk. Bütün dinleyicilerde iyi akşamlar diliyorum buradan. E, teşekkür ediyorum hani, e, nezaketinden dolayı kırmadın geldin buraya onore yani, ettin beni ben estağfurullah ben teşekkür ederim e, bugün e, Yetvart Tantrikan'la birlikte yeniden başlayan ranting davasını e, gezi işi ve Ermeniler konusunu barış süreci barış sürecini otoriterleşen AKP politikalarını ve en son oynanan Beşiktaş Galatasaray maçındaki olayları e, konuşacağız e, sizde Yetvart Tantrikan'a sorularınızı e, ulaştırmak isterseniz e, nor or Özgür Radyo Twitter hesabından sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, Noror Özgür Radyo, tabi Noror Özgür Radyo olarak e, aratmanız gerekiyor. Bunun harici biliyorsunuz e, nororozgürradyo.blogspot.com'da da bir e, buluğumuz var, programın blogu. Burada da e, programla ilgili, e, programcı ile ilgili ve konuklarla ilgili her türlü bilgiyi ulaşabilirsiniz. Bu hafta da e, yetvardan zikanla hangi konuları konuşacağımızı, programın hangi dilde olacağını e, ...sizle paylaştım ve e, Agosta'ya yayınlanan son e, yazısını da paylaştım Yedvart abinin. E, diyelim ve e, başlayalım. E, Yedvart tanızırken aslında çok da anlatmaya gerek yok. Agosta'ki yazılarıyla e, biliyoruz. E, devam ediyor orada. E, bir dönem e, Radikal Komitere'de de yazılarını gördük. E, Hrant davasıyla başlayalım. Kendisi de medyadın içerisinde zaten birçok geçmişinde de, profesyonel kariyerinde de. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani yeniden başlayan Hrant Dink cinayet davasını. Çok mu genel oldu bilmiyorum ama. Yok yani şey şöyle bir durum işte epeyce bir yazılı çizildi. En son ailenin de Dink ailesinin de artık biz bu davada yokuz. Ee, açıklamasıyla e, yeniden başlayan davanın aslında çok da fazla e, tehditin arkasındaki o yapıyı e, ortaya çıkarmayacağı e, yargı önüne çıkarmayacağı üç aşağı beş yukarı biliniyordu zaten. E, i̇sterseniz çok kısa bir toparlama yapayım belki yani e, <gülüyor> çok karışık bir dava gibi seyrediyor çünkü hani bazı seyircilerimiz Sürcü tam aralarda kaçırmış olabilirler. Ee, hatırlanacağı üzere o gün Stamas Çuluk Mahkemesinde yargılanmış ve hüküm giymişti. Ee, bir de o e, gün Stamas'ta o yerel ceza de e, azmettiren ve e, yüreklendirenlerin e, bir davası vardı. Onları işbirlikçi yapanların davası vardı. İşte bunların da işte Yasin Hayal, eee Erantuncer gibi e, onlar e, yerel mahkemede e, Yasin sadece azmettirici olarak hüküm giymişti. Erhan Tunceli hüküm giymemişti. Birkaç kişi daha gene yerel mahkemeden yargılanmışlardı ve skandal olan şey şuydu. Yerel mahkeme bu yapılanmada örgüt bulmamıştı. Savcı hatta örgüt var ama bulamıyorum demişti. İspatlayamıyorum demişti. Yerel mahkemede örgüt yoktur dedi ve sanıklar örgütten hüküm giymediler. Dava böylece yargıtaya gitti. yargıtayda da başsavcılığın tebliğnamesi çerçevesinde Örgüt vardır iyi bakın dedi ama bu e, örgüt dediği şey dedi bu enteresandı terör örgütü değildir suç örgütüdür dedi. Şimdi bu zaten öncelikle e, sanıkların yerel mahkebede tekrar yargılandıkları zaman hüküm giyseler dahi e, terör örgütünden değil suç örgütünden hüküm giyecekleri manasına geliyordu ki bu dava e, cezalarda bir farklılık yaratacaktı. Birinci e, nokta bu. Fakat asıl olarak e, baş, yürüyen, yürüdüğünü düşündüğümüz fakat bir türlü yürüdüğü konusunda ipucu olamadığımız bir e, kamu görevlileri e, soruşturması var. E, ailenin avukatları epeyce yani 2007'den beri e, asıl e, bu konuda e, ihmali olan e, bildiği halde e, delil saklayan e, delil yok eden e, geniş bir kamu görevlileri listesinin soruşturmasını istemişlerdi. Ve bu konuda bir türlü e, ilerleme olmadı hala da yok. Dolayısıyla hem aile hem avukatlar hem de davayı takip eden bizim gibi insanları, savunucuları asıl Hrant Dink öldüren yapılanmanın oralarda aranması gerektiğini ve bu konuda delil yok eden, ihbar yok eden, ihmali olan kamu görevlilerinin mahkemenin çıkmasını talep ediyorlar. Bu konuda bir ilerleme olmayacağını da anlaşıldı yeniden yargılanma başlarken. Dolayısıyla burada bir duvara toslamış durumdayız. Ee, hı hı. Özetle. E, aileyi de davadan çekilmeye sevk eden çok büyük ihtimalle bu oldu. Çünkü hakikaten bu yeniden başlayan davada ne olabilir en fazla? İşte bu bahsettiğimiz isimler suç örgütü üyesi olmaktan hüküm giyebilirler. Fakat e, Türkiye tarihi boyunca bütün bu faili meçhul. Yani devletin e, gizlemeye karar verdiği e, vakalarla gördüğümüz gibi... E, ...işte uğrumcu davası olsun, benzer davalar olsun... E, ...bu davada da... E, bu yapılanmanın e, yargına çıkmayacağı e, ifade bile vermeyeceğin neredeyse ortaya çıktı. Bu e, hakikaten umut kırıcı bir gelişme. E, biz siyasi yerdenin e, bunun önünü açmasını e, hep talep ettik. Çünkü e, yani siyasi yerlerde genelde e, bu konu açıldığında her zaman e, bu yargın işidir. Biz karışmayız diyorlar fakat bütün davanın gelişimine baktığımız zaman e bir bakıyoruz bu e, soruşturması istenen kamu görevlileri AKP tarafından terfi ettiriliyorlar. E, İçişleri Bakanı yapılıyor, vali yapılıyor. E, bütün bunlar yetmezliğiniz gibi en son yeniden başlayacak olan davanın başlamasından bir gün önce bu e, sanıklarla çok yakın, e, şüpheli biçimine çok yakın bir irtibat halinde olan e, bir polis e, İstihbarat Daire Başkanı'nın özel kalem müdürlüğüne getirildi. E, sanki böyle dalga geçiliyor gibi bir durum var aslında bakarsanız. Yani hani hı hı. bu e, umut kırıcının da olmanın, üstünde artık bir e, aşılamayan e, AKP'nin de e, aşılmamasında fayda gördüğü bir yapılanmayla karşı karşıya olduğumuzu bir devlet refleksiyle bir milli reflekse karşı karşıya olduğumuzu zaten biliyorduk artık neredeyse emin olduk e, son davayla beraber. Dolayısıyla durum e, çok ümit var değil e, avukatların da e, sık sık bahsettikleri gibi e, do, talep belli e, asıl yapılanmanın devlet içindeki yapılanmanın e, mahkemenin çıkması gerekiyor. En önemlisi e, davanın tek elden yürütülmesi gerekiyor. E, Devlet Denetleme Kurulu'nun da dikkat çektiği gibi. E, bir de çünkü Trabzon'a ayağı var bu işin aslına bakarsanız o da önemli. E, Trabzondakiler de bugüne kadar hep e, jandarmadaki görevler bilhassa... ...görevi ihmalden yargılandılar ve çok da bir e, ilişme olmadı orada. E, birincisi görevi ihmal e, çok uymuyor bu olup bitenlere. Görevi ihmalin de ötesinde bir cinayetin parçası olma gibi bir durum var. Daha da önemlisi bu dava tek elden yürütülmezse yani... E, Pelitli'deki çete e, kamu görevlileri ve Trabzon'a yarın topluca tek bir mahkemede, tek bir savcı ve tek bir hakim tarafından yürütülmediği sürece e, ilerlemek mümkün değil. E, asıl olarak buralarda e, hamle yapılması gerekiyor ve siyasi yerden önünü açması gereken noktalar buralar. Bunlar, bu e, bu yollar kendi kendine açılmaz. Bir e, iradenin hakikaten devreye girmesi ve bu yollar açması gerekiyor. Fakat az söylediğim gibi terfiler şunlar bunlar derken bu konuda hiçbir şey olmadı, gelişimi olmadı. Şey, Burada siyasal iradeden bahsediyoruz, yani hükümetten bahsediyoruz. Ee, bir taraftan hani şeyi de e, söylememiz gerekmiyor mu? Hani biz ne yaptık bu süreçte? Yani e, siyasal iradenin açması gerekiyor ama ya, siyasal iradenin bir şey yapmayacağı belli. İşte bugün şimdi bakıyorum ben Twitter'da hashtag listesinde yani tapt tweetlerde böyle AK Parti özgürlükçüdür var. Sol taraftan yukarıda. Ee, bu, yani AK Parti gelecek yere AK daha doğrusu e, <gülüyoruz> haftalarda duymuştuk böyle bir Twitter'da gündem AKP savunacak 2-3 bin kişilik bir <gülüyor> kadroyu istead edeceğini, bu herhalde onun sonucu gibi gözüküyor. <gülüyor> Şimdi... Öyle de, yani şey diyecektim ben, hani evet AKP yani yapsın etsin ama bir taraftan da biz bizim de bunu yaptırmamız gerekiyor. Yani ee, yani çünkü AKP'nin yapmayacağı... bir adalet gelmeyece, hani apaçık ortada, yani hepimiz bunla yani fikiriz. Herhalde. Bir taraftan öyle ama bir taraftan da zorlamak talep etmek gerekiyor. <gülüyor> yani hani çünkü sonuçta yargı belli, yürütme belli, yasama belli. E, yollar buralardan açılacak. E tabi insan hakları örgütleri e, bir kısmı hakikaten çok çabaladılar fakat bütün insan hakları örgütlerinin ve bütün insan hakları e, bu süreçte çok da fazla e, davayla ilgili olduğunu söylemek zor. Sol örgütlerin bilhassa e, süre boyunca yani girincil algılama süreci boyunca e, Beşiktaş Adliyesi'nin önündeki e, kalabalıklar yol göstericiydi aslında. E, yol gösterici derken e, göstericiydi şu son duruşmada daki o kadar çağrıya rağmen çağlayan da çok fazla bir kalabalık toplanmadı işin doğrusu. Yani biraz sol örgütlerden konuşurken hani e, yani e, bazı, demokrat yani eleştiriler, yani, eleştiriler de, de var, var ama yani de. mesela bu eylemleri organize edenlerin solcuları dışarıda tutmaya çalışısına dair eleştiriler de var hani şey böyle bir algı da e, var bir tabakta. Yani onu bilemem için doğrusu yani, yani işin ya, sadece yani, hani, hani, belli, bir kitle, yani, belli bir kitle ya belli bir grup tarafından yapıldı ve hani, katılımcı olmadığı yönünde eleştiri de hani dillendiriliyor da e, onda yani hani şey, demek istedim. Yani ben şeye tanık olmadım. Yani oraya gelmek isteyip de hayır gelmeyin, siz gelmeyin dendiğine ben şahsen tanık olmadım. Tanık olan varsa hani paylaşsın tanıttıklarını ama ben öyle bir olay duymadım bilmiyorum. Yani hani biz e, mahkemine geleceğiz. E, efendim söyleyeyim. Bizi oraya almıyorlar gibi bir şey. Ya da biz bu konuda rol almak istiyoruz. Biz de bu konuda bir çift sözümüz var deyip de onların sesinin kısıldığı bir ee, sürece ben şahsen yani ben bilmiyor da belki de Hı -hı. E, tanık olmadım. Sizin son dönemde zaten e, değil mi yani şey yapabilirdiniz. E yani, yani biz yazarak, çizerek, e, mahkemene durarak, e, insanları harekete geçirmeye çalışarak e, arkadaşlarımız zaman zaman ben e, bir süreçtir bu. Ve herkes bir tutuyor işin doğrusu. Hı -hı. E, elinden geldiğince. Bir de konuşurken abi şey dedin hani milli refleksten bahsettin. Hani bu konuda bir milli refleks var ki hani <gülüyor> <gülüyor> bu daha görünmeyecek... Ee, diye. Ya e aslında bu milli refleks birçok konuda yok mu? Baktığımızda hani birçok konuda değilim değil yani Ermenilerle ilgili konularda yok mu? Baktığımızda işte e, hiçbir konuda anlaşamayan hani partiler işte CHP'dir, MHP'dir, e, AKP'dir ama Ermeni mebusu olunca gayet iyi anlaşabiliyorlar. Bir milli mesele ortaya koyabiliyorlar. Kürt sorununda da zaten yani. Evet. Kürt sorununda da böyleydi ama şimdi işte bu Kürt e, açılımları vesaire ile birlikte biraz değişti mevzu. Orada e, uzlaşmamaya başladılar. Ama Ermeni mevzu olanca hani ile duruyor yani karşı. Öyle. Öyle yani bu e, hakikaten yakın tarihimizin böyle bir e, meselesi. Yani e, 1915'in inkarıyla başlayan bütün bir e, cumhuriyet tarihini neredeyse resim görüşünü 1915'in inkarı üzerine kuran e, bir resim görüşümüz var. Fakat burada bir şey dikkat çekmek lazım. Bu resmi görüş resmi olarak kalmadı. E, siyasi kanatlarca da paylaşıldı. Yani merkez sol tarafından paylaşıldı. Merkez sağ tarafından zaten paylaşıldı. E, hatta yani cumhuriyet tarihine geriye doğru dönersek e, kimi sol örgütler tarafından da paylaşıldı. Tamam. E, şimdilerde bile hatta cumhuriyet tarihi boyunca da sol, kendine sol süsü vermiş e, ulusalcı faşizan örgütler tarafından zaten kat kat paylaşıldı. Yani şöyle bir kafayı kaldırıp siyasi yelpazeye baktığımız zaman zaten bu adı resmi görüş ama bayağı bir benimsenen bir görüş aslında. Yani bu 1915'in inkarı bir şekilde toplumun yani çoğunluğun daha doğrusu geride kalan çoğunluğun refleksleriyle örtüşmüş gözüküyor. Kürt meselesi böyle değil. Kürt meselesinde yolu olmak mümkün olabiliyor bazen. Eğer siyasi yerlerde yolu açarsa. E zaten hani şey de evet. gerekiyor yani. Şimdi 1915'te yüzleşmek tabii daha ciddi Biraz bir sorumluluk gerekiyor. Biraz daha cesaret Sonuçta ve orada. yüzleşme gerekiyor. Hukuki bir statüde evet, sıkıntıda yani Kürt meselesine baktığımız zaman mesela AKP... Ee, orduyla hesap verdiği bir e, enerjiyle e, burada yol kendine göre bir yol açabiliyor. İşte 90'lar ordu yapmıştı. Biz şimdi bir şey yapmıyoruz. Söyleme. Bunlar tabi argümandır. Ee, o an şey olarak söylemiyorum ama e, o cepheleşme içinde oradan bir yol açılabiliyor. Fakat e, Ermeni meselesinde e, o yol kapalı hala. E, ve onun kapalı olması hakikaten artık e, nasıl diyeyim yeni bir hamle gerektirdiği ortada. ...üretti hem AKP açısından hem de muhalefet partileri açısından... ...kendilerine özgürlükçü, demokratasız yollardız eğer... ...şeydi hani konuşurken... ...açılan davalardan bahsettik... ...davaların hani... ...farklı konularda açılıyor dava... ...hani esas davalar açılmıyor... Bunu bir Sevak balıkçı davasında da görmüştük ve bugün gezi parkı davalarında da görüyoruz cinayet davalarında da görüyoruz işte yargılananlar işte kendilerinin çok aşırı şekilde mukavemet vesaire yani gibi saçma sapan şeylerden. Dava açılıyor. Ee, hani esas suçtan hani e, açılmıyor. Böylece zaten hani duruşma başladığı anda siz bir adalet mücadelesi savunuyorsunuz bir taraftan ama öbür taraftan da alacağı ceza otomatik olarak çok daha düşük bir yere geliyor. Yani burada e, bu ilgili ne, yapacak ne var ya yani, ne yapabiliriz yani. Vallahi işte yapılacak olan şeyler aşağı beş yukarı yani bizden kastı herhalde insan hakları savunucuları falan. Yani devrimcılar, solcular, demokratlar hani. Vallahi yani talepte yüksek sesle dile getirmek ve şu an ve iyi bir hukuki çalışma yapmaktan. Burada bir şeyimiz var. Yeri gelmişken mesela şunu da söyleyeyim bizim cemaatle ilgili de bunu söyleyebilirim aslında buradan buraya nasıl bağladın falan diyeceksin ama Yok abi. biraz şey çalışm <gülüyor> Ben nereden neleri sen? <gülüyor> biraz şeye çalışmak <gülüyor> gerekiyor, hukuka çalışmak gerekiyor çünkü devletle yapacağız yüzleşmelerde asıl oyun diyeyim ben buna yargıda dönüyor maddeler arasında yargı koridorlarına dönüyor ve burada Hukuki olarak e, iyi bir e, dersimizi çalışmamız hakikaten gerekiyor. E, hem şey meselesinde gerekiyor bu... E, bambaşka bir şey söyleyeceğim mesela. Hı hı. E, vakıflar konusunda, e, gayrimüzülerin e, el konulan vakıfları konusunda gerekiyor. Hem senin az önce bahsettiğin konular da gerekiyor. Ben geri e, geldiği için <gülüyor> araya giriyorum hakikaten. E, ben bizim cemaatin e, gençlerine şey e, öneriyorum. E, özetle. E, çünkü bu... E, vakıf davalarını e, izleyen bir e, kuşak var ve o kuşakın devamı gelmiyor mesela. Biz e, önümüzdeki yıllarda bunlara çok karşı karşıya kalacağız. E, yargı, yargının koridorlarının yargının labirentlerine iyi çalışmamız gerekiyor gerçekten ve e, burada bir eksiklik var bunu söyleyebilirim. Kendim de katarak söylüyorum tabii bunu yani. Evet. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Bugün Şuagan Ensemble'dan dinliyoruz. Ermeni halk müzikleri seçkisi olacak. Bugün daha çok konuşma ağırlıkta gelecek, devam edecek program. Ama şimdi kısa bir müzik arası verelim. Program devam sonra. Ee, hemen hemen söyleyelim ee, bize ulaşmak istiyorsanız e, Noror Özgür Radyo Twitter hesabına e, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. E, ayrıca e, 0216 75 91 92 ve 93'ten e, bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Noror Özgür Radyo blogspot.com'dan da e, bize ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi kısa bir müzik arası programımız kaldığı yerden devam edecek. <gülüyor> 1 özgür radyo daha diyelim. Ben Sayrat Tekir. bugün yanında Yetvar Tanzikyan var. Agoskasisi yazarı. genel olarak gündemi değerlendiriyoruz. programımıza bağlanmak için 0216 330 75 91 92 ve 93 telefonlarından ulaşabilirsiniz. Twitter'dan noror özgür radyodan bize ulaşabilirsiniz ve nororözgürradyo.blogspot.com'dan blogumuzdan hem programa hem de gelecek haftaki konuklara ve geçmiş programlara ulaşabilirsiniz diyelim. Devam edelim programımıza. Ranting cinayet davasından bahsettik. Bildiğiniz üzere yeniden başladı. Biraz da yazın başına dönelim Gezi direnişinden bahsedelim. İnsanlar genelde böyle işte da, daha işte yandaş basın, AKP yanlısı basın e, tırnak içinde gezi olayları diyor. Hı -hı. E, e, ya da gezi olayları da çok kullanılıyor ama ben gezi parkı direnişi ya da gezi direnişi demeyi e, seviyorum. E, biz zaten dire, direnen <gülüyor> olduğumuz için belki. Şey öyle yani ben de bir işler içinde olun ister dışında olun olaya objektif bir isim koyacaksak direniş demek daha doğru yani e nasıl hani görüyorsunuz bu direnişi ve hani esasında hani Ermeniler tarafından e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü e, hani evet Norsartong bizati alandaydı ama e, bireysel olarak direnen bir sürü Ermeni de vardı. Özellikle işte Kurtuluş'ta yaşanan çatışmalarda ön saflarda olan Ermeniler vardı. E, çok ilginç de e, bir şeydi. Hani o korku atmosferinin bir anda böyle yırtılıp insanların ortaya çıkması ya da Gezi Parkı'nın ellerinde işte Türk bayraklarıyla giden Ermeni gençler de vardı. Hı -hı. Ee, ya da işte Naz Stand'ını ziyaret eden oradaki işte eski mezarlık e, mezarlığı anlatan e, oradaki o e, sembolik mezarı gören insanlar da vardı hani bir taraftan gelip oraya mum bırakan Hı -hı. Evet. şey falan evet, evet. ilginç bir durumdu nasıl değerlendiriyorsunuz siz gittiniz mi bu arada yani o, evet. o şey yapmadık yani ama hani... Yani herhangi bir kişiye geziye gittim mi diye sorup da yok gitmedim diyen zaten yok yani, yani geçen bir reklamcı vardı kendini kurtarmaya çalışıyor o bile ben de gittim hani gitmedim diyen zaten yok ben yani gerektiği kadar bulunduk orada öyle diyeyim ben de yani ee, ben şimdi gizli ve Ermeniler deyince ben bunu biraz tarihsel şey oturtmayı tercih ederim ee, şöyle çünkü yakın tarihte e, Türkiye yani Anadolu topraklarındaki Ermenilere bilasa İstanbul'luk Ermenilere baktığımız zaman Bilhassa 1908'den hatta daha öncesinden itibaren e, her türlü demokrasi ve daha e, ileri bir e, talebin yanında oldular. Yani e, meşrutiyet e, 1908 e, meşrutiyeti ki şimdi ona başka türlü bakıldığı e, bakılıyor ama bu tarihsel bir bakış açısı yani o e, dönemdeki bakış açısı öyle değildi o zaman dönemki bakış açısı e, Abdülhamit Recep'in çıkış idi. E, orada olmuşlar. E, ondan sonra. E, şeye bakıyoruz e, diyelim TKP yani şimdiki TKP'lerin tabii ki bahsetmiyorum bambaşka yani şimdiki. Şimdiki TKP, TKP'de Ermeniler var ama e, fakat asli olarak yani Ermeni, e, hı -hı. Türkiye Komünist Partisi dediğimiz yani 1930-20'lerde 30'lara kurulan e, yani Sovyetler Birliği yakın ilişkili içinde olan e, Komünist Partisi'ne baktığımız zaman e, epey bir Ermeni vardır orada mesela e, yani şunu demeye çalışıyorum e, Ermeni cemaati aslında Türkiye cemaatinin son derece içinde ve her türlü demokrasi ya da buna benzer talebin bir şekilde içine girmiş, orada yer almış orada rol almış ee, dolayısıyla şeyin kaderini Türkiye'nin kaderinden çok ayırmayan bir e, cemaat. Öyle bir refleksleri var diyeyim. Öyle bir e, kendilerini ayırmamışlar hiçbir zaman. E, ben Gezi'deki duruma bakarken onu hep düşündüm. Yani sanki 19, yani bu tabii e, kimi e, çevrelerce yani yanlış bulunmuştur 1908'de Ermenilerin rolü. Ama ben dolayı öyle bakmıyorum yani bu o zamanki dönemin hamleleri içinde anlaşılır buluyorum özetle. E çünkü yani Ermeniler Abdülhamit döneminde de kıyım olmuştu çünkü yani. Hı hı. Oradan bir kurtuluş e, refleksi vardı. Genel olarak bir e, nasıl diyemiyorum ona? E, ileri tarihin ileri sıçaması e, ile ilgili bir e, olay örgülükleri için öyle bir şey vardı. Gezi'de bakarken ben hep bunu düşündüm. Yani burada da çünkü e, Gezi'de ben öyle görüyorum çünkü. Yani tarihsel süreç içinde e, böyle toplumsal dinamikler ortaya çıkarlar. Yani e, kimleri buna ilericidir, kimleri başka türlüler ama o bir hamledir, bir sıçrayıştır. O sıçrayışın içinde e, olunur. Bunda çok acayip bir şey yok. Öyle bakıyorum işin özeti aslına bakarsanız. Çok da normal bakıyorum. Yani e, bütün Türkiye toplumunu, Türkiye'de yaşayan işte Alevileri, Kürtleri, Solcuları e, demokrasi çevrelerini ilgilendiren ve onların e, katıldığı bir şeyde Ermenilerin de olması son derece normaldi. E, öyle de oldu zaten e, baktığınız zaman. E, Ermeni cemaatinin e, fikirlerinin cisimleştiği gazeteler, e, siteler e, dernekler de, hepsinin bu iş içinde olduğunu gördük. Hı hı. Özetle. E, kaba acaba kıça çeve bu? Yani bir tarihsel şeye oturtuyorum. E, çerçeve içinde düşünmeye çalışıyorum. Yani tarihsel çerçeveden bakarsak bir de geziyi savunmayan işte hükümet yanlıları var. Onları nereye koyarız? Ona da gelen tarihsel çerçevede bakabiliriz. <gülüyor> 1908'lerde de zaten yani, yani meclisin. Ya da 1915'te sonra... mecliste olan Ermeniler gibi mi bakacağız? Yani hayır ben onlara hiçbir zaman şeyde olarak bakmıyorum. Yani bu işte biraz yani bir etnik bakışı. Burada kesmek lazım bence. Yani. Bundan sonrası çünkü evet. Nasıl bu tarafta olanları varsa öbür tarafta olanlar da olacaktır. Bu çok normal. Yani Ermeni toplumu cemaati yekpare davranan bir cemaat de olamaz bir taraftan. Bunu akılda tutmamız lazım. Yani topluca nasıl AKP'li olamıyorsa topluca bu tarafta da olamazdı zaten. Bu çünkü nedir? Yani Türkiye toplumunun içinde karışmış bir şeyden bahsediyorsak, refleksleri, hı hı. düşünceleri çok benzeyen bir cemaatten bahsediyorsak Öbür türlü olmasa gayet normal bunda bir şeylik görmüyorum işin doğrusu yani madem Ermeni illaki bir tarafta olması lazım diye bir şey doğru değil ee, yani, yani Kürt e, siyasetine bile baktığımız zaman orada da mesela hani e, hükümete çok daha yakın ve hükümette birlikte hareket eden e, Kürt siyasetçiler de var hatta çok da eleştiriyorlar e, BDP çevrelerince ya da önce çevrelerince. Hı hı hı. Ee, normal bu. Onu demek istiyorum özetle. Yani burada bir şeylik hani e, nasıl olur kardeşim filan gibi bir da değilim. O da olacak, bu da olacak. Abbas'ın dayım özetle. Peki yani şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar hani genelde e, Ermenler için hani Ermen toplumunun kendi içerisinde dair hani söylenen şeyler. Hatta bizim hani e, bizim hani böyle büyütüldü. Hani aman karışmayın, aman etmeyin siyaset, şu bu tukaka girmeyin bunlara diye. Bir anda insanların sokağa çıkması, bir şeyler yapması. ...Bunu Hrant Dink'in öldürülmesine bağlayabilir miyiz? Ondan sonraki hızlı politikleşme ee, sürecine bağlayabilir miyiz acaba? Bağlayabiliriz, bağlayabiliriz. Yani zaten yani bütün e, toplumun büyük bir kesimi nasıl ki o şey üzerinden attıysa... ...korkuyu üzerinden attıysa... E, ...evet bu tarafta da o korkuyu üzerinden atma e, şeyi oldu. Çünkü sokak hakikaten insanı çok değiştirir. Yani bir kere çıktığınız zaman hiç çıkmamış olsanız dahi... ...ben çok biliyorum hayatında hiç... E, bir, ...mitinge gitmemiş, bir gösteriyle gitmemiş... ...bizim cemaatim ya da bizim cemaatim olmayabilir... Ee, ...başka çevrelerden... ...diğer arkadaşlarımdan... E, ...herhangi çevreden diyeyim ben size... ...ama bu da bizimkileri katabiliriz içincine... ...bir kere oraya gittiklerinde... ...yani gezinin zaten özelliği buydu... Ee, ...ve bu yüzden aslında o kadar rahatsızlık yarattı... ...oraya bir kere giden... E, ...şeyi attı üzerinden... ...evet artık burada olabilirim... E, ...bütün o e, ulusalcı bayraklara falan rağmen... ...gezinin genel o... E, havası, genel e, atmosferi e, bu tip korkuları olan, e, siyasetle ilgili korkuları olan, sokağa çıkmaya ilgili korkuları olan e, kesimin üzerinden o korku atmasına ve e, sokağa çıkılabilir, sokakta siyaset yapılabilir e, akıllara yer ettiği ve onu görerek, biri bir yaşayarak, görerek e, fark ettikleri bir süreç oldu. Bunun da çok etkisi var ve tabii Hrant e, daha sonraki sürecin de çok etkisi var tabii. Orada zaten başlamıştı o, bizim cemaatteki o ee, şey, silkinme hareketi başlamıştı zaten. Böylece iki, iki şey bir parça bir, birleşmiş olur diyebiliriz yani. Ya da birbirini takip etti diyebiliriz. Hani gidenleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela orada hani çok büyük bir Norzart'ın kıstanlığı vardı. Ya da bir sürü hani Robert Koptaş gibi hani entelektüel insanlar da hani e gazeteciler de oradaydı. Ya da diasporadan gelen aktivist Ermeniler vardı. Ya da diasporadan gelen Ermeni gazeteciler, Ermenistan'dan gelen Ermeni gazeteciler. Hani nasıl değerlendiriyorsunuz bu kalabalığı? Ya Ermenilerin hı hı hı söylüyorsunuz hı hı. genel. Ermenilerin katılımı üzerinde. E, az evvel dediğim gibi öyle e, özelliği olan bir vakaydı ki e, Ermenilerin buna ilgisiz kalması düşünülemedi zaten. Ermeniler derken yani çok genel konuşmak istemiyorum tabii az evvel söylediğim gibi yani. Ee, ...bu tür dertleri olan insanların diyeyim... ...Ermeni olsun ve olmasın... ...Ermeniysen de zaten dolar olarak giriyorsun... ...orada ben Ermeniyim gitmeyeyim diye bir şey olamazdı zaten... ...ama böyle bir görüşler de var... ...şimdi hani baktığımızda üçe ayırabiliyorum ben o süreçten ...hani bizatihi içinden olduğum için... ...bizatihi hani oraya gelen mücadele eden, direnen insanlar vardı. Hı hı. Ee, böyle genç yaşlı hani hı hı. fark etmeyeyim yaş grubundan bir taraftan oraya gelmeyen ama oturduğu yerden o tencereleri tavaları innetercesine hani çalan insanlar vardı. Ve yani benim oturduğum sokakta gerçekten hani sonuna kadar e, innetti yani. Hı hı. Eve oturduğum sokak işte e, yani çok da şey hı hı. yapmayayım da hani Ergenekon'lu, Bozkurtlu, Tür Türk Beyli evet, bir yerde oturuyorum ben. ...hani adresimde üçü de var yani. Ee, hani böyle bir yerde hani bir şeydi. Ee, bir de hani bu 1915'ten beri süre gelen... ...hani o baskıdan, korkudan e, çok daha fazla etkilen... ...tabii herkes etkileniyor ama... E, ...şeyler vardı hani aman bizim işimiz ne orada... ...bu Ermenilerle ilgili bir şey değil... ...ne işimiz varmış falan gibi diyen bir kesim de vardı. Tabii ki dediğiniz gibi hani herkes tek bir şeyi düşünmüyorum. Anabolak bir şekilde hareket etmiyor Ermeniler. E, fakat şey bence önemliydi hani bu kadar hani badireye rağmen evet. bu kadar hani e, felakete rağmen insanların bir şekilde hani e, böyle bir şeydi. hani o mücadeleyi, o demokrasi mücadelesi yanında ya, belli ki e, belli ki şeyin etkisi vardı burada tabi. Yani e, AKP'nin o son dönemdeki e, içki yasağımış. E, e, yok içki yasağı değil. <gülüyor> Her açıdan boğan, nefessiz bırakan e, neredeyse toplumu ve sürekli azarlayan e, tavrı e, belli ki e, toplumun büyük her, her kesim, değil mi genişçe bir kesimini e, nasıl huzursuz ettiyse e, cemaati de belli ki huzursuz etmiş yani bunda hesaba katmak gerekir diye düşünüyorum e, yani nasıl toplumla benzer refleksler gösteriyorsa e, bunu ben e, duyduğum ve sezdim gerçekten yani e, çünkü hakikaten bu son 5-6 yıl bilhassa e, 2008 sonrası diyeyim daha doğrusu ee, hakikaten alan bırakmayan, e, nereye e, bir siyaset yürüttü AKP, e, boşluk bırakmayan nefes alacak yer bırakmayan bir e, siyaset yürüttü AKP ve bu bunun da e, şeyi var belli ki etkileri var yani. Biraz aslında konuyu orada da getirmek istiyorum. Hani son dönemde cabalutlaşan bu hani AKP'nin o otoriter politikalarını nasıl buluyorsunuz? Hani biraz önce dedim Twitter bunun aksini söylese de bize. <gülüyor> Tabi tweetlerde AKP özgürlükçüdür dese de hani <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Siz de çünkü özellikle hani son iki yıldır çokça değiniyorsunuz hani yapılan politikalara. Evet ee, birkaç yerde ee, bunu çok görebiliyoruz. Ben aslında bir parça şeyi de buna katıyorum işin doğrusu. E, Azerke'yle de bağlayayım. E, sadece siyasi e, söylem, argüman düzeyinde yürümüyor bu iş aslına bakarsanız. Ekonomik düzeyde de yürüyor. E, yani bu kentsel dönüşüm meselesi aslına bakarsanız çok üzerine düşünülmeyen, Hı -hı. çok çalışılmayan fakat toplumu e, epeyce bir huzursuz eden bir e, mesele haline gelmeye başladı. Çünkü insanlar aslında e, sadece e, Ermenilerle ilgili bir şey değil tabii ki. Bu genel olarak e, bir kesim. ...artık e, siyasal hayata geçtim, kamusal hayattan da... E, ...yaşadıkları yerden de sökülüp atılmak e, istediklerini düşünüyorlar. Ve burada böyle düşünmelerine gerektirecek çok fazla ipucu var. E, yani kentten dönüşüm başladığı her yerde... E, ...şunu üç aşağı beş göre görebiliyoruz. Bir kesim oradan çekilecek, oraya başka bir kesim gelecek. E, sistem de çünkü öyle işliyor. Yani birileri geliyor, bu evleri yıkılacak diyor. Siz oradan çekiliyorsunuz, tekrar o sene de döndüğünüz zaman... Ee, o sahnem değerlenmiş oluyor. Bir rant sistemi zaten e, yürüyor e, epeydir. Ee, ben siyasi argüman kadar yani bu işte içki yasaydı, hamillik de şuydu buydu filan bilmem ne. Tabii ki onlar var ama ben e, bu e, ekonomik politikaların ve bilhassa kentsel dönüşümün e, etkili olduğunu düşünüyorum. E, gözlemlerim, duyduklarım, e, mahallelerde olup bitenler... E, bunu çok bana düşündürtüyor gerçekten ve geziyle kentsel dönüşüm konusunda da balans konusunda da çok da fazla çalışılmadığını düşünüyorum. Aslında çalışılması gerekir. İşin ilginç tarafı bu kentsel dönüşümün de cemaatin yoğunlukla yaşadığı yerlere değmesi çok muhtemel. Ermeni toplumun üzerine konuşuyoruz evet. değil mi? Tabii tabii. Şimdi bir oraya geldi. Ama yani hiç, e... hiç umurunda değil insanlar. Yani şeyi hatırlarsınız ee, Ayamama deresi taşmıştı hani... E... Kahtan tarafında yani eskial dayanamamak, Kahtan derisi annıyorsam ve ciddi bir sel oldu yani İstanbul'un ortasında. Eş işte Ermenlerin mail gruplarında bunu tartışması vardı. Hani hani neredeyse hani bazıları hani iyi olmuş diyecekti. Yani hani bir, bir şehrin içinde tabii yani belli başlı hani sonuçta aynı görüşte değil insanlar milliyetçiler vesaire falan da var ama şey kötü bir şey. Yani şehrin ortasında göbeğinde bir sel şeyi var. Yarın bir gün hani o, o oradaki o atmosfer oradaki o e, olaydan dolayı sıtma vesaire gibi hastalıklar olduğunda hani o sular kirlendiğinde hani o su bizi de etkileyecek. Seni de onda bunda on on da yani. Hani böyle bir durum da var. ya yani Ermenilerin bazen bu topluluğun hani yani Türkiye toplu ...siyasetinden de... ...hatta vatandaşlığından da... ...kendini uzak hissettiği bir durum da var. Yani şüphesiz o baskılar, yasev ve etler, ...öldürülmeler, Hı -hı. sürekli... ...adalet taleplerinin... hani ...başarıya ulaşmaması, sürekli... hani ee, ...şey durumda olma... ...kendini burada hissetmeme... Hı -hı. ...durumu oluşuyor yani. Olabilir yani bu her kesimde var... ...toplumun her kesimde var sadece... ...yani hiçbir şekilde ettiği sütlüğe bulaşmıyor... ...kendi işinin gücüne bakan insan tipi vardır zaten yani. yani. Evet burada da var ama e, dediğim gibi yani bu e, nereye geldik? Nereden buraya geldik? E, kentsel dönüşüm falan Kentsel dönüşüm. Evet, yani. nerelerden, nerelere e, gidiyoruz. E, <gülüyor> evet. Dediğim gibi yani bu e, otoriterleşmenin e, evet oradan başlamıştık şimdi hatırladım. Otoriterleşmenin bu e, ekonomik ayağı e, hakikaten çok çalışılmıyor. Çok üzerine düşünülmüyor. E, Gezi Parkı'ndaki direnişteki, direnişteki o, e, öfkeyi Biraz buralara da bakmamız gerekir. Evet yani AKP'nin siyasi argümanı sert. E, sınırlayıcı çoğu yerde. E, ama e, buralarda e, insanların kendilerini tehdit altında hissettiklerini e, görüyorum. Zaten bütün meselenin açıklayacağına bakarsanız. Yani o Taksim e, Gezi Parkı sökülecek. Oraya e, bir kışla yapılacak. E, Taksim meydanı değiştirilecek. Biraz amakat... E, şey yukarı çıkar o da yukarı çıkartıp baktığından tarla başında bir şey yürütülüyor şu an ee, bazı evler yıkılıyor yeniden yapılıyor resur ediyor şimdi tarla başı öyle olacak taksim öyle olacak ee, orada bir de kışlık olacak taksim çerezi de değişecek aslına bakarsanız hı hı. ve belki de yani hakibin kafasıki plan buydu ve aslında diriniş e, bunu bir sekteye uğrattı ve şimdi taksim meydanındaki ucube durum gibi bir durum ortaya çıktı kendisine dönüşüm taksim ilgi ayağında e, politika yürüyor bir taraftan ee, dolayısıyla bir ikili düşünmek lazım özetle ee, diyem ben yani hem siyasi ayağını beraber düşünmek lazım hem de ekonomik ayağını beraber düşünmek lazım diyorum. Kısa bir ara verelim. Biraz yorulduk. Peki, tamam <gülüyor> çok konuşturdum ben <gülüyor> seni. Yok <çok> konuşuyorsun. bir şey <gülüyor> yapın canım. <gülüyor> Kısa bir ara verelim. Biraz dinlenelim. Programa ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Sorularınızı Twitter üzerinden alıyoruz. Twitter'da Noror Özgür Radyo hesabından sorularınızı alıyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Özgür Radyo'yu arayabilirsiniz. Sorularınızı farklı antikana iletmek için e 0216 330 75 91 92 ve 93'ten bize ulaşabilirsiniz. Şimdi müzik arası. Sonra program kaldığı yerden devam edecek. Müzik Tekrar merhaba, ben Sayat Tekir. E, Konum Yevhard Tanzikanla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. E, programa ulaşmak için 0216-3375-91-92 ve 93'ten bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter.com'dan slash Noror Özgür Radyodan da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Evet Yevhard abi biraz e, daha güncel şeylere dönelim. E, Galatasaray'da Fatih Terim'i kovmuş falan böyle bir yerden dahil, de. dahil olalım son bir Beşiktaş-Galatasaray maçını ve hani oradaki olayları e, konuşalım seninle biraz. Evet, e... E, gerçekten hani e, iş çarşının üzerine yıkıldı. Yıkılmak yıkılacak. istendi ama başarılı olamadı. Çünkü çarşının konuyla ilgisi olmadı ortaya çıktı. Ya acaba ben şeyi düşünüyorum yani olayın anında e, açıklamalar geldi. Anında hani Okuduk bir şeyleri hı hı. sosyal medyadan. Acaba gerçekten hani bütün toplum bunu böyle mi gördü diye panik oldum. Yani yine yıkılacaktık. Çünkü savcı şey yaptı yani. Ee bu işin tamam işte 1453 Kartallar da var ama. Esas bu işi işte gezi ruhuna... Ya hakikaten şey savcı mı? Yani. Belli değil yani. <gülüyor> Çünkü böyle günlerde bakarsınız birdenbire savcı raporu... Yani duyduklarını... Sağdan sola duyduklarını yazıp savcının raporu falan diyenler de çıkabilir. Ee, ya şey... işin doğrusu pazar gerisi müthiş bir bilgi kirliliği vardı aslında. Hem e, AKP yanlısı e, çevrelerin bilgide bilgi, bilgi kirliliği vardı. Hem de... E, Diğer çevrelerin yazdıkları bilgilerde bir kafa karışıklığı vardı işin doğrusu. Ben o gece mesela mahçede değildim fakat daha sonra olup bitenleri seyrettiğimde evet çarşını girmediği zaten belliydi ama bir bakıyoruz öbür taraftan o bahsedilen grubun da girmediği belliydi. Çünkü onlar başka bir türbünde oturuyorlar. Sahaya gelenlere bakıyoruz başka bir türbünden girenler. Dolayısıyla bu söylenenlerle yaşananlar birbirini tutmuyordu işin doğrusu. Ee, fakat bir taraftan baktığımız zaman olup bitenler önemli yani çünkü e, başladığından beri e, biraz da İstanbul takımlarının 30-40 da yer taksim yer direniş sloganını e, söylemelidir ısrarla e, bunun e, iktidar çevrelerinde bir rahatsızlık yarattığı belliydi zaten hatta işte böyle bir e, Yanlış gruplar oluşturulur türbünlerde. E, Veyahut da buna e, istekli olan gruplar e, şey oldu. el üzerine tutulmaya başlandı neredeyse. E, Medya da bu işe çok fazla e, ilgi gösterdi. E, daha ne olduğunu bilmediğimiz e, bir grup işte e, her gün ondan bahsedilir oldu. E, geçen sene kadar yoktu böyle bir grup. Yani <gülüyor> işte, ilk başlayınca hatta ilk başladıktan iki hafta sonra, üç hafta sonra ortaya çıktılar ve bir anda... Herkesin bahsettiği bir grup haline geldiler. ki yani daha 2-3 hafta oldu. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> yani çarşan neredeyse, çarşan daha fazla ünlü olacaklar neredeyse. Ee, bu konularda bir dengesiz gidiş var işin doğrusu. Yani haberleştirmede, habere bakışta, e, olayı görmede, yorumlamada, algılayışta. Bunda tabii ağırlıklı şey e, AKP'nin bu işe bir müdahale edeceği korkusu. E, korku demeyeyim de endişesi. E, Zaten etmiyor muydu? E, e, yani tribünlere direkt yani olmasa da hani etmem siyaset gayet de içindeydi futbolun. Siyaset hani yönetim ya, olarak içindedir tabii zaten ama yani tribünün yani, anlamında şu ana kadar böyle bir şey yoktu tribünlerde. Yani hı. kendi kendine bu işe aday olan gruplar çıkar. Yani işte Fenerbahçe'de çıkar, Galatasaraylı de çıkar. Orada da çıkar. Bunlar kendileri aday olurlar zaten. Biz e, hükümete yanaşalım. E, i̇şte hatta Gezi sürecinde biliyorsunuz Galatasaray tribününde de böyle bir bölüm mü oldu? Bir grup e, en meşhur gruplardan bir tanesi bu işe bulaşmadı. Eleştirildi. Onlar da kendi kendilerine açıklamalar yaptılar. Fenerbahçe tribününde de böyle bir şey oldu. E, bu toplumun yapısıyla ilgili bir şey muhtemelen Hı -hı. belli ki. Yani bir grup hemen kendini öbür tarafa atmak istiyor. E, oradan belki yani kendini kanal açmak istiyor. Biz bunlarla beraber değiliz. E, aman başımıza bir şey gelmesin. hatta bu öbür tarafta daha e, geniş ve ağaçlı yeşil bir yol var <gülüyor> diye düşünüyorlar belki de. E, bunlar olabiliyor. Fakat AKP'nin e, direkt e, hamlesi tribünlere e, yok gibi dilgin başında. Bu Son maçtan 2-3 hafta önce oluşan grupla acaba böyle bir şey mi oluyor falan dendi. E, hala ne olup bittiğini bilmiyoruz. Şimdi aslına bakarsanız. Yani çarşı e, grubunun... E, Kurucularının söylediği e, şu aşamada e, öyle bir şey söylemiyorlar. E, ne olduğunu biz de bilmiyoruz diyorlar. E, bir ander taraftan birileri girdi yani böyle planlı mıydı değil miydi filan e, çok bir şey diyemeyiz diyorlar. Bugün hatta Cem Yakışkan'ın bir röportajı vardı bir gün gazetesinde onu da okudum. E, fakat e, çarşının da bir şekilde aslında e, bunun e, bu vesilenin çarşının üzerine gitmek için kullanılacağı çok açık. Böyle de evet. meselemiz var özetle. Sadece bu değil çok kısa bir şey söyleyeyim. Ee, bu vesileyle e, iktidarın e, satları kontrol altına alma hamlesi yapacağı da çok açık. Bunun da ipuçlarını falan görüyoruz. Evet e, sevgili dostlar e, bir e, bağlantımız varmış herhalde telefon bağlantısı. Merhaba. Alo merhaba ha iyi yayınlar. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Altyazı Hatta Hasan. Merhaba Hasan Bey buyurun. Ya ben e, bir şey soracaktım merak ediyorum daha doğrusu bunu ben. Ruh ile ilgili. Buyurun. Ya e, ilk 2-3 gün Zayet e, doğaldı, yerindeydi. E, ondan sonra ne oldu? Yani e, CHP AK Parti'nin üzerine atı. AK Parti CHP'nin üzerine atı. O arada onlar da kaynadına gittiler. Sorunuz bu kadar mı? Yani böyleydi. Bence üç günden sonra iş şircinden çıktı. Ve yani hedefin şaşırtı. Hmm. Anlıyorum. Sen e istiyorsan baş, baştan hani e, Sayat baştan söyleyeceğim. Teşekkür ederiz Hasan Teşekkürler sağ olun. Ee, yani şöyle e, aslında e, hani gerçekten de hani e ben de ilk günden itibaren oradaydım belki yani sözü ondan hmm. istinaden verdin bana. Ee, ...şimdi artık kardeşim bile şey diyor... ...ya şimdi şu çiçekleri şey yapalım... sonra hayat laf Hı. eder falan diyor... ...böyle hani... E, ...bir doğa duyarlılığı çerçevesinde... ...tabii ki sadece bir doğa duyarlılığı çerçevesinde... ...başlamadı ama... E, ...şu da bir gerçek hani insanların yaşam alanlarına... ...yaşamlarına müdahale edilmeye başladığında... ...hani bu iş yani çığrından çıkar... ...zaten hani çok sert bir... E, ...hani şey vardı, e, uygulama vardı... ...polisin uygulaması... E, ...hani şiddet de yani bunun başka bir... E, ...yani vahşilik diye açıklıyorum... Ben ben yani, yani tam Ermenice'deki kelimesi vayragutyun denir ona tam vahşilik de yani başka bir şey değildi. Ne yazık ki ee, hani bir de onlara da muhatap olunca hani çok da çıkıp hani üç günden sonra hani ne oldu deyince hani e, üç günden sonra insanlar hani üç günde değil de haklarını aramaya başladılar olay hmm. E sonradan hani o alan işgal edildikten sonra e tabii ki bir panayır da dönüştü geri geldi. E, yeri geldi hani e, farklı siyasal... E, grupların hani alanına da dönüştü. Ama bu da böyle bir şeydi. Hani herkesin gelip konuşabileceği, özgürce konuşabileceği bir alan oldu. Ben buna şöyle bir şey söyleyebilirim. Ve son olarak bir şey söyleyeyim. Hani birçok bir gece yattım ben orada. Ben kendimi hani hani Türkeli ve Ermeni olarak en rahat hissettiğim yer oraydı ya. Vallahi evimde bile rahat değilim çünkü oraya gaz bombası atılır polis tüfeğiyle şey gelir falan derken her tarafı barikatlarla çevrili barikatlarda insanların durduğu bir yer oldu Gezi Park böyle havadar gayet de hoştu böyle herkesin kendini özgürce ifade etti evet orada sağcısı da vardı belki işte Saadet Partisi de bir tane insan vardı dolaşıyordu orada Saadet Partisi bayrağıyla belki belki bir kişiydi ama hani böyle de kalabalık bir yerde ben buna şöyle cevap vermek isterim. Ee, modern toplumlardaki bu tip öfke patlamalarına, diriliş patlamalarına baktığımız zaman zaten ilgisiz bir yerden çıkar olay. Yani bu hep çünkü söyleniyor. ilk üç gün iyi ondan sonrası kötüydü. Hayır hep böyle olur zaten. Çünkü olay zaten ilgisiz bir yerden başlar. İşte bir yerde birisi dövülür. Ee, de beri bakarsınız üç gün içinde... Olay yerinden çıkmış. Toplumuzdaki i̇şte mevzu Arap bağrının işte, başlaması, e, çocuğun kendisi yakması. Işte Fransa'da olan, Los Angeles'te olan, e, bu şunu gösterir. Demek ki bir biriken altta fayda biriken bir şey var demektir bu. E, İktidar da, otorite de bu e, bu tip bu ilk başta basit bir görülen vakaya e, sert yaklaştığı zaman işte o altta biriken, o fayda biriken şey açığa çıkar. Yani bu e, her yere tıp atıp aynı olur demiyorum ama genel olarak bu toplumsal dinamiklerin birden bire ortaya çıkması işlerin ortaya çıkması ve bunlar hakikaten de tam da gezide olduğu gibi böyle bir ay aşağı yukarı neredeyse sürer ve daha sonra geri çekilir o dalga. Gezide de aynen öyle. Böyle olacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk. O dalgarın bir ay sonra falan geri çekileceğini biliyorduk. Fakat AKP'nin bu konuya yaklaşımı hakikaten hala hala ve hala ne olup bittiğini anlamaz ya da anlamaz anlamamayı seçer. Onu tercih eder şekilde. Ee, bu genel olarak modern toplumlarda e, otorite diktatıları şunu getirir. Bir şey bir mesele var burada bizim bu mesele üzerine eğilmemiz lazım ve gerek bu e, biriken fayla ilgili öfke patlaması ile ilgili ne mesele varsa bunun yüzden çalışmamız lazımı getirir. Şimdi buradaki mesele biz AKP bunu çok fazla böyle davranmıyor hakikaten ve hala bunu bir şey gibi görüyor. E, ezilmesi gereken bir mesele gibi görüyor. E, burada hala meselemin sürüyor özetle ama sorunun başına gelecek olursam. Ee, böyle olur bu işler genelde. Yani e, bu toplumda bir şeylerin biriktiğini göstergesidir. Ee, özellikle. E, evet hani bir taraftan da şunu da gördük. Yani hani bir fotoğraf vardı. Hani bilmiyorum ben yani, gayri, yani çok gülmüşüm o fotoğraf. Bir tarafta Abdullah Öcalan bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı, şeyleri, posterleri. Hı hı. Aslında bir diğer taraftan da bir barış sürecinde yaşattı e, gezi süreci. Yani hiç protokolmüş, hiç işte e, işte İmralıymış ya da başbakanmış ya da e, işte e, Abdullah Öcalanmış bunlardan ziyade. Tabii ki yani rolleri vardır bu insanların. Bir anda bir barış sürecini hani yaşadık biz orada evinde bayraklı olan insanları kurtaran BDP'ler yani böyle bir süreçte yaşadık hani genel olarak siz hani buradaki süreci ve genel barış sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz daha önce bir telefon Öyle bağlantımız mi? var Peki. merhaba buyurun merhaba iyi hayaller. yine ben merhaba hoş tekrar Bakın kimse ilgilenmiyor. Ben Halim dedim. İyi, i̇yi yapmışsınız. Buyurun. Ya bir şey soracağım tekrar. Sıra bakmayın. Yok. Ee, Estağfurullah. Buyurun. Hani insanda öfke patlaması oluyor dediniz ya. Hı hı. Peki bu senelerdir emekli vekile ve milletvekiline kıyak zam yaparlar. Evet. Asker ücrete, emekliye gelince hı -hı. %3 %2 zam yapılıyor. Peki bunlar bu işçide ve e, insanlarda hiç öfke patlaması olmuyor mu? Yani işte... Bunda, pardon bunda dilerim. Buyurun buyurun. Bunda çünkü demek ki meclisten veya çıkarı olanlardan ön ayak olmuyorlar bu insanlara. O yüzden öfke patlaması da olmuyor. Evet. Yani ben onu beklerdim. Öyle bir şey olması gerekirdi. Yani emekli vekile %80 zam, askeri yüzde %3 zam. Neymiş efendim bütçede yer yok. Ona yer Hı -hı. var benden yer yok. Evet aslında burada... Ee, Teşekkür yani öyle bir şey oradan olsaydı tamam derdim hakkınız için özgürünüz için bunu yaptınız yani bu kadar. İyi Teşekkür ediyorum Teşekkür tekrar bağlandığınız için. E, burada aslında biraz şey de gösteriyor. Yani Türkiye'deki o sınıf mücadelesinin ne kadar düşük olduğunu da gösteriyor. Yani, şimdi e, sayılar açıklanıyor. Sindikalılık oranı ne kadar düşük vesaire. Hani Bu gibi konularda asgari ücret gibi hani, e, sınıfı ilgilendiren konularda sınıf örgütleriyle birlikte hani, tek başınıza mücadele vermeniz de... Hani. Ee, yani bir taraftan mantıksız, bir taraftan hani bir örgütle bir yani bir sendikayla hani mücadele etmeniz gerekiyor ama sendikallaşma oranı çok düşük. Sendikalı olanlar işten atılıyor. Hani böyle bir e, düzen olduğunda e, ne yazık ki hani e, çok ciddi bir e, hak mücadelesi göremiyoruz, böyle çıkışları göremiyoruz ama bir e, Mayıs'larda vesaire bunu yavaş yavaş görüyoruz ve neoliberalizm giderek daha fazla hayatımıza giriyor. Edward abinin dediği gibi yani bazen dönüşüm projeleriyle, bazen işte yediğimiz ekmeğin küçülmesiyle geliyor karşımıza. E giderek de bu artacaktır. Hani bunda şüphemiz yok. E, İsterseniz hani programı yavaş yavaş toparlayalım. Son iki dakikamız var. Hı -hı. E, son olarak işte barış sürecini de hani e, kısaca e, tabi hani 30 yıllık süreci iki dakikaya nasıl edarısınız bilmiyorum ama ben toparlayayım <gülüyor> size. Tam da kapatayım <gülüyor> iki dakikada. E, barış sürecinden umutlu olmak ve sarıcı olmak gerekiyor tabii ki. Yani bunu benim söylemem komik düşecekti. Asıl Kürt siyaseti bunu yürütüyor. E, bütün çilesini onlar çekti. E, bu sürecinde bütün yükünü, ağırlığını, eleştirilerini onlar topluyorlar ve çok da dikkatli bir süreç yürütüyorlar işin doğrusu. E, umutlular, e, biz de mutluyuz e, hakikaten. E, hükümetin e, zaman zaman, zaman zamandan daha fazla e, hatta ve hatta çok e, kritik bir adım atmayacağı beklenti, e, görünümü hakim. E, bunu da e, Bu düşünceyi de haklı çıkartacak çok sayıda adım atıyorlar. Biraz ana dilde eğitim, ana dilde eğitimi veya. Hı hı. Burada adım atmama tavrı biraz umut kırıcı gerçekten çünkü bu bir haktır yani bir pazarlık konusu olamaz işin doğrusu dolayısıyla yani siyasal Kürt hareketinin şüphelerini haklı buluyorum evet şüphelenmekte çok son derece haklılar fakat bir taraftan da süreci yürütmekteki ısrarları da hakikaten önemli ve dikkate değer ...tökezlemelere rağmen olabilir... Yani ...çünkü hiçbir barış süreci hakikaten böyle... ...pürüzsüz, kılçık gibi gitmez yani. yani... ...bir sıkıntı olacak yerler... ...olacaktır, acaba olmuyor mu... ...dendiği anlar olacaktır ama... ...bilhassa siyasal... ...Kürt hareketinin bu konuda ısrarlı ve mutlu... ...olduğunu görmek bence önemli... ...olursa herhalde öyle olacak gibi gözüküyor. Evet... ...Noror'un bu hafta sonuna geldik... ...yine Özlem Bitir programı artık... ...çok uzattın diye oradan bana... ...parmağını sallıyor... E, program bitirelim e, bize ulaşabilirsiniz hafta içi de e, Noror'un blogspotundan blo ondan Özgür radyo nokta e, programı kapatalım et var tabi e, eline sağlık ayağına sağlık diline sağlık e, ilk konumu olarak geldin Hani beni onu ettin e, bu programda e, haftaya çarşamba e, yine e, birlikteyiz saat 20'de e, hepinize Kişerpar diyelim para İyi akşamlar Norör programını dinledim.